Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Yıllar sonra Yazan Abdurrahim Sabancılar, Dramatürk Şayka Günsel, Yapımcı Ersan Edimç, Yöneten Ejder Akaşık, Efektör Kani Akın, Oynayan sanatçılar, Hamit Erol Kardeseci, Muazzez Elçin Şanal, Serpil Yeşimgül, Nermin Adviye Öztürk, Metin Hakkı Ergök, Yaşar, Nurtekin Odabaşı, Erkan Hakan Ballı. Gümüş saçlarına Kapattın radyoyu E ee, Uyuyordun Hamit bey Yok canım Azıcık dalmışım İçeri geçti uzan biraz istersen Hı, Uykum yok Yorgunluktan içim geçmiş o ee, kadar Kolay değil tabi Hamit bey Akşama kadar sokak sokak dolaşıyorsun 3-5 piyango bileti satabilmek için Hele benim yaşımda hiç kolay mı? Aa, Ne varmış senin yaşında <gülüyor> Önümüzdeki ay 64 olacağım Yaşlandım Aman artık An işte de değil Nice gençleri cebinden çıkartırsın sen daha Hamit Bey <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol muazzesim Bilirim gönlümü almak için böyle söylüyorsun Ama kazına ya hiç de öyle değil Eskiden dolaştığım yerlerin ancak yarısını dolaşabiliyorum şimdi Üstelik de daha çok yoruluyorum ...bu yüzden de eskiye nazaran... ...daha az piyango bileti satabiliyorum... ...canın sağ olsun hayatım... ...eğer çok yoruluyorsan... ...bırak şu seyyar piyango bileti satıcılığını... ...emekli maaşım var çok şükür... ...o bize yeter... ...yeter yetmesine de... ...ben artık Hakan'ımı düşünüyorum... ...a ne olmuş Hakan'a? Ee, orta sona geldi çocuk... ...zehir gibi maşallah... Evet öyle. ...lakin sadece çalışkanlık... ...yetmiyor bu devirde... Seneye liseye başlayınca Dershaneye göndereceğim En iyi mühendis okullarına girebilsin diye Girer inşallah girer Çok istekli Şimdi bile içeride dert çalışıyor. Artık üniversitede okumak da çok para İşte bunun için sokak sokak dolaşıyorum Sattığım her piyango biletinden kalan parayı Oğlumuzun tahsil hayatı için Biliyorsun bunu Sen gene de kendini yormamaya bak Kalbini unutma bana bir şey olmaz mu azizim? Hem bu yaştan sonra çocuklarımın geleceğinden başka bir şey düşünmüyorum. Her şeyim onlar için. Ah keşke zamanında durumumuz müsait olsaydı da büyük oğlumuz Erkan'ı üniversiteye gönderebilseydik. Aa kendi istemedi unuttun mu? İlla subay olacağım diye tutturmuştu. <gülüyor> Orası öyle. Ta küçüklüğünden meraklıydı askerliğe. Fena mı oldu ha? Şakı gibi asker oldu şimdi Evlendi Kendine bir yuva kurdu Bizlere bir torun bile verdi Ya Torun dedin de Çok özledim bizim küçük yaramazı Muazzar ya, ya. ya. Kocaman olmuştur şimdi <gülüyor> Anaokuluna başlayacakmış bu yıl Sabah sen çıktıktan sonra Erkan telefon etti Ha çok selam söyledi. Yıllık izleni alınca getirecekmiş torununu. E, gelinceye kadar bir resmini çekip göndersiydi Aman bari. Aman albümde sekiz tane resmi var ya canım. Olsun. En yenisi altı aylık onların. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaşta çocuklar çabuk büyür. E, gelince tanıyamayız bile. <gülüyor> İlahi Hamit Bey. Ne kadar çok seviyorsun torununu. Severim tabii. Bütün çocuklarımı severim. Ben. Bilirim canım bilirim. Ne iyi bir babasındır sen. Bu yüzden çocuklarımızın hepsi de... ...bizlere layık iyi birer evlat oldu. Ah, ah, bir de Serpil'imin... ...mürüvvetini görebilseydim. Sahi. Daha gelmedi mi bu kız? Gelmedi. İşte ah. ben çıkalı iki saat olmuştur. Her zaman bu saatte evde olurdu. Kızılay'dan burası... ...kaç dakika sürer ki? Şey... ...telefon etti sen gelmeden az önce... Biraz gecikecekmiş Hay Allah söylemeyi unuttum Allah Allah ne işi varmış e, Sormayı unuttum Aman bey vardır herhalde bir işi 23 yaşındaki kocaman kızına Güvenmiyor musun Güveniyorum Allah. tabi güveniyorum canım Serkil akıllı kız Hadi hadi biz yemeğimizi yiyelim artık Masayı hazırladım soğumasın Hadi gel <gülüyor> Olur mu <hazırsın? gülüyor> ya Ben de iyi acıkmışım Ah. Hmm, ne var yemektir En sevdiğin yemeği yaptım Çoktandır isteyip duruyordun ya ah, ha? Yoksa yoksa Etli dolma mı yaptın Nasıl ha? bildim bakayım nasıl bildim Aa, <gülüyor> <gülüyor> Bu kadarcık şeyde de bileyim artık <gülüyor> Ya bunca yıllık Karım hayat arkadaşımsın Ya <gülüyor> Ne iyi etmişim de seninle evlenmişim ben <gülüyor> Şımartma beni Hamit Bey. Hadi hadi otur bakayım otur Otur da koyayım soğumadan <gülüyor> ee, ha, Bak anlaşalım ha. Ben iki tabak yiyeceğim etli dolmadan İstediğin kadar yiyebilirsin buyur Hakan'ı da çağırsaydık Aa, Okuldan gelinceydi o Dersini bölmeyelim şimdi iyi, iyi. Ee, Serpil'e de ayırdın mı Aa. E, O da çok sever Dolmayı... Ayırdım hayatım ayırdım merak etme sen Çok üzülüyorum bu kıza Doktor olacağım diye tutturdu Tıbba giremeyince de hayata küstü Halbuki akıllı kızdı Başka okullara girebilirdi Girmedi işte ne yapalım Hı. Küçüklükten beri hep doktor olmayı hazırladıydı kendini Ya Sınavı kazanamayınca da evden dışarı adımını attıramadım. Ya. Ne söylediysem para etmedi. Koskoca bir yut. Neyse ki şu tezgahtarlık işi için Nermin'i dinledi de biraz toparladı kendini. Keşke taliplerinden birine de evet deseydi. Çok üzülüyorum, çok. Ben de üzülüyorum ben de ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Haklısın. Bari evlenseydi de mürüvvetini görseydik. <Gülüyor> ne oldu? İştahım kaçtı işte. Aa. Birinci tabağı bile bitiremeyeceğim. <Gülüyor> dedim ...kızım nerede kaldın? Saat gecenin on olmuş. Şey akşam mağazanın vitrini değiştirdik de... Ha. ...gündüz alışveriş saatinde... ...yapamadığımızdan akşama kaldı. E bari telefon açıp haber verseydin. Bu kadar geç biteceğini tahmin edemedim. Eve nasıl geldin peki? Gecenin bu vakti yollar hiç de tekin değildir. Patronlar taksi tutup gönderdi anne. Hem yanımda Nermin abla da vardı. Aa, iyi o zaman iyi. iyi. Şey... Babam bir şey dedi mi? Yok canım uyudu Oturduk Durduk yerde onu da meraklandırmayayım diye... Telefon ettiğini söyledim Sağ ol anne... Babamın üzülmesini istemem Ama o senin için çok üzülüyor kızım Ben de üzülüyorum tabi Biliyorum... İkiniz de benim iyiliğimi düşünüyorsunuz... Ama merak etmeyin... İyiyim ben... Her şey yoluna girecek yakında İnşallah kızım inşallah... Aa, şey, karnın aç mı yemeği ısıtayım mı yavrum Aa, Sağ ol anne Pek aç değilim Hem geç oldu Hem de çok yorgunum Yarın erkenden işe gideceğim Artık yatayım Hem sen de yat anlaştık mı Anlaştık yavrum anlaştık O halde iyi geceler anneciğim İyi geceler kızım iyi geceler İşte böyle Nermin abla O saate kadar beni beklemiş annem Birdenbire karşımda görünce Doğruyu söyleyemedim Keşke söyleseydin e Yapamadım işte Gecenin o vakti Liseden arkadaşım Metin yıllar sonra beni görmeye gelmiş Onunla yemeğe çıktık diyemedim Lisedeyken çıkıyor muydunuz bu Metinle? E, pek sayılmaz Ben o sıralar Tıba gireceğim doktor olacağım diye Tutturmuştum Başka bir şey görmüyordu gözüm Ama vardı yine de bir şeyler değil mi e Ne yalan söyleyeyim <gülüyor> Çok beğenirdim onu Ama ben mutlaka doktor olmalıydım Zavallı Metin ise etrafında Dolaşıp dururdu sabırla Sonra Sonra lise bitti Ben tıba giremedim ama Metin iyi bir puanla makine mühendisliğine girdi İstanbul'a gitti Beş yılda görüşmedik Ve dün birdenbire çıktı geldi Hı hı Akşam yemeğe davet etti beni Kıramadım Eski günlerden konuştuk Lise yıllarından Arkadaşlarımızdan öğretmenlerimizden Başka e, Başka ne olabilir ki Nermin abla Beş yıldan sonra gelip seni bulduysa bu çocuk Başka bir şeyler de olmalı ah, Bilemiyorum Çok zaman geçti ah. Ben bakarım abla Alo Metin İyiyim teşekkür ederim A Ayrıca akşamki yemek için de teşekkür ederim Öğle paydosunda benimle görüşmek mi istiyorsun Bilmem ki Neredesin sen Köşedeki telefon kulübesinde misin Ne oldu Serpil Bir dakika Metin arıyor Öğle paydosunda beni görmek istiyormuş Ay, Gidebilirsin Hatta yarım saat geçte gelebilirsin. Ben idare ederim. <gülüyor> Sağ ol Nermin abla. Alo Met. Pekala geliyorum. Tamam, birazdan çıkarım. E, beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim Serpil. <gülüyor> Biz eski arkadaşız Hem benim için de değişiklik oldu e, Dün akşam eve geç gittiğin için Aha, geç... Hayır, hayır. Ah. Sorun olmadı Dün akşamdan sonra bugün öyleyim Ben de biraz fazla aceleciyim galiba <gülüyor> Evet biraz Ama acele edişimin bir nedeni var Üç gün sonra gidiyorum Gidiyor musun? E, nereye? Büyük bir firmaya başvurdum iş için Kabul ettiler İzmir'deki fabrikalarına gönderiyorlar beni ah, Çok sevindim Tebrik ederim Sağ ol Biraz da bu yüzden acele ettim Seninle önemli bir konuyu konuşacaktım Neymiş bakalım bu önemli konu Onu sonra saklıyorum Şimdi biraz da kendinden bahset bakalım e, Dün akşam anlattım hepsini <gülüyor> Olsun biraz daha <gülüyor> anlattın Beş yıl oldu Az zaman değil Ama Ama benim hayatımda beş yılda fazla bir şey olmadı İki yıl üst üste sınavlara girdim Ama tıbbı kazanamadım Demek ki doktor olacak kadar akıllı değilmiş Başka bir bölüme girseydin İstemedim Doktor olamazsam hiçbir şey olmam dedim Sonra burada çalışmaya başladım işte Benim sıradan ve sıkıcı hikayem bu kadar Asıl sen anlat Üniversite nasıldı İstanbul nasıldı <gülüyor> İkisi de zordu <gülüyor> Ama sen zoru başardın Kolay olmadı Üstelik üniversite yetmiyormuş gibi Bir de İstanbul'un karmaşası vardı Hiç alışamadım ben İstanbul'a Bilirim Düzenli, sakin yaşamayı seversin Neyse Metin Saat epey ilerlemiş Seninle sohbet etmek güzel ama Gitmem gerek Söyle artık şu önemli konuyu e, Lisedeki günlerimizi hatırlıyor musun Hani hep senin etrafında dolaşırdım Tabii hatırlıyorum Çok sabırlıydın Oysa benim kimseyi ayıracak zamanım yoktu Kendimi başarılı bir doktor olmayı hazırlıyordum ama olamadım Of yeter artık Serpil Oturduk oturalı her iki lafından biri doktor olacaktım ama olamadım Ne yani sen doktor olamadın diye dünyanın sonu gelmedi ya <gülüyor> Tabi canım dünya olduğu yerde duruyor Sadece benim hayallerimin sonu geldi Hayat bir tek bundan ibaret değil ki Başka şeyler de var Lisedeyken sana çok anlattım bunları ama anlamadın çok düşündüm Serpil Beş yıl en çok bunu düşündüm Bir sonuca varabildin mi peki Evet Bir sonuca varmasam burada olmazdım zaten Bak Serpil artık çocuk değiliz Büyüdük olgunlaştık Ne istediğimizi bilecek duruma geldik En azından ben ne istediğimi biliyorum Peki ne istiyorsun Seninle evlenmek istiyorum Aa, Benimle evlenmek mi bu bir evlenme teklifi mi şimdi Evet Ne yani madem doktor olamadım Bari evleneyim diye mi düşüneceğimi sanıyorsun of, Sıkıldım artık senin bu saplantılarından Hayatı kendine zehir ediyorsun Beş yıl önceki hatanı tekrarlama İyi düşün lütfen Seni kırmak istemem Ayrıca bu güzel teklifin içinde sana çok teşekkür ederim Ama dediğin gibi Bu benim sorunum. Beraber çözebiliriz <gülüyor> Çok iyisin Bilemiyorum ne istediğime ne yapacağıma karar veremedim daha Bak sen okulunu bitirmişsin Kendine bir iş bile bulmuşsun Ben de aynı durumda olsaydım Hiç düşünmeden kabul ederdim teklifini İnan Böyle düşünmem bile yeterli benim için Gerisinin önemi yok Ama benim için çok önemli Metin Kafamda bazı şeyleri halletmem lazım Hiç değilse düşün biraz Tabi düşüneceğim Bundan emin olabilirsin Hem de çok düşüneceğim Sana bildiririm Ah yine de ne olursa olsun bu teklifin beni çok mutlu etti. Ah şimdi artık kalkmam gerek yoksa mağazadakiler beni aramaya çıkacak. Güzel kahven Hamit Bey Aa, Al bakalım. Sağ ol Aziz Senin bu güzel kahvelerin bütün yorgunluğumu alıyor Afiyet olsun Fazla dolaşıp yorulmadın ya bugün Yok yok yok Özel çekiliş biletleri bunlar Fazla dolaşmama gerek kalm Olsun olsun yine de kendini yormamaya bak Biliyorsun kalbim var ha. Hakan nerede İçeride ders çalışıyor Yarın yazılısı varmış Çalışsın çalışsın aslan oğlum benim ee, Ya Serpil O da odasında <gülüyor> Lise yıllıklarını karıştırıyor Eski fotoğraflara falan bakıyor ah, İki gündür bunlara merak saldı Nedense İkisinin de odalarında olması iyi Gel gel bakayım otur şöyle ha? Seninle bir şey konuşacağım Aa, Hayırdır inşallah yo, yo, yo. Kötü bir şey değil meraklanma ha? Söyle bakayım Hah, dinle. Ee, Bugün kahvede Yaşar Efendi'yi gördüm konuştuk biraz Ortancıoğlu oğlu Yıldıray askerden gelmiş. Ay şu haylaz Yıldıray mı? Ne zaman büyüdü de askere gidip geldi o? Aaa az bu muazzes. Bizim Serpil'e yaşıt Yıldıray. Ee, zaman su gibi akıp gidiyor. Öyle be öyle. Allah sağlık versin. Yaşar Efendi buradaki bakkal dükkanını satıp... ...ayrancı da bir süpermarket açacakmış. Ooo güzel. Ya. Başına da bu yıldırayı geçirecekmiş Yaşar efendilere hayırlı olsun da Bunların bizimle alakası ne e, Bir alakası var ki Anlatıyorum Dinle. Yaşar efendi Yıldırayla Serpil'i Evlendirelim diyor Aa. Sözün özü Bunlar bizim kıza talip Ay Allah ne desem ki Bey biliyorsun daha önce de Başka talipleri olmuştu ama Hiçbirine yanaşmadı Serpil Ay bilmem ki buna ne der ee, Bunu bildiğim için Önce seninle konuşayım dedim Sen münasip bir dille Serpil'e anlat durumu Yarın Yaşar efendi benden bir cevap bekliyor Olur olur Ben konuşurum kızla Tamam Kahve için teşekkür ederim anne ellerine sağlık Afiyet olsun kızım Biraz önce babana pişirirken canım çektim Şöyle ana kız karşılıklı birer kahve içelim dedim <gülüyor> Ne iyi ettin. Yarın da ben sana pişiririm oh. Böylece babamın kahvesini de bitirir Aman deli kız <gülüyor> ee, Sen hala e, lise resimlerine mi bakıyorsun he? Evet anne ha, Güzel. Dün aklıma geldi birden Hı. Uzun zamandır çıkarmıyordum bunları Tozlanmışlar. Tozlarını aldım. Eski günleri andım. Hadi, aldın. hadi. O kadar yaşlanmadın daha. Yaşın kaç, başın kaç? Dünkü çocuk sayılırsın. E beş yıl oldu anne, az zamanlı. Gerçi annelerin gözünde çocukları hiç büyümez Ama ben büyüdüm artık. Evet, evet. Evlenecek yaşa geldin. Ee, senin dilinin altında bir şey var anne. <gülüyor> Akıllı kızım benim Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor anne hani. Kimin kızıyım ben <gülüyor> ah. Ah. Söyle bakalım anne <gülüyor> Beni isteyen birileri mi var yine Bak Yine alay sen <gülüyor> anlatmayayım ha? Söz anneciğim Uslu uslu dinleyeceğim Tamam, tamam dinle bak <gülüyor> ee, Bizim bakkal Yaşar Efendi var ya e, Evet Buradaki bakkal dükkanını satıp da bir süpermarket açacakmış. Of, ya. Gözümü boyamaya çalışma anne. Yıldıray'a mı istiyorlar yoksa beni? E, e, evet kızım. Askerliğini yapıp gelmiş. Babası açacağı süpermarketin başına geçirecekmiş onu. A sonra efendi çocuktur Yıldıray. E bizlerde de her zaman saygılıdır. Biliyorum anne. Ben de severim Yıldıray'ı. Gerçekten iyi ya, bir insandır. Ya, Ama Onunla ortak hiçbir şeyimiz yok ki anne. Anladım. Gene hayır diyeceksin. Üzgünüm anne. Peki böyle ne olacak kızım ha? Tıbbı kazanamadın doktor olamadın diye hayata küsüp... ...böyle kimsesiz bir başına mı yaşayıp gideceksin? Ben de seninle bunu konuşacaktım. Ne? Hani geçen gün eve geç gelmiştim ya. Ha evet hatırladım hatırladım. Hı -hı. E mağazanın vitrinini değiştirmiştiniz. Ay sana yalan söyledim. Aa. O gece mağazanın vitrinini falan değiştirmedik e Peki neredeydin? Yani neden bir şey söylemek gereği duydun? Ee, hatırlar mısın? Hani lisedeyken Metin diye bir arkadaşım vardı Metin? Met... Aa, evet hatırladım Hani şu uzun boylu Aa, çocuk ah, Tamam ha. tamam o Eve geç geldiğim akşam onunla yemeğe gitmiştim e Niye söylemedin bize bunu? Ee... E bu konularda sana karışmadığımızı bilirsin yavrum Biliyorum anne Babam da sen de bana güvenirsiniz Ama ondan değil Fazla önemli görmediğim için söylememiştim e Şimdi söylediğine göre önemli olmalı Evet anne hmm. Bak sözü uzatmanın hiç gereği yok Bugün öğleyin tekrar görüştük Metin'le Bana evlenme teklif etti Evlenme mi teklif etti? Hı hı. Peki sen ne cevap verdin Henüz bir cevap vermedim Daha önce de görüşüyor muydunuz Metin'le Hayır anne Beş yıldır İstanbul'daydı zaten <gülüyor> Okulunu bitirmiş birkaç günlüğüne gelmiş buraya Peki sen ne düşünüyorsun kızım Of bilemiyorum Metin okulunu bitirmiş Bir iş bile bulmuş kendine Kısacası hayattan istediği her şeyi elde etmiş Oysa ben Ne varmış sende Gençsin güzelsin üstelik akıllısın Hepimiz seninle gurur duyuyoruz Aa, Hadi anne Ne demek istediğimi biliyorum Biliyorum biliyorum Bir doktor bile olamadım diyeceksin yine Hı -hı. Kendi kendine eziyet ediyorsun kızım Kurtul artık şu saçma düşüncenden Doktor olamadın diye Dünyanın sonu gelmedi ya <gülüyor> Ne tuhaf Metin de böyle demişti Aa, Bunları da konuştunuz demek Evet her şeyi konuştuk iyi, Bu iyi işaret demektir Seni iyi tanırım kızım Önemsemediğin şeylerin üzerinde durmazsın hiç Hemen kestirip atarsın e, Demek ki Düşünüyorsun Metin'le evlenmeyi Sadece düşünüyorum ah. Metin'in vefalı oluşu Hoşuma gitti aslında Beş yıl sonra hala bana değer veriyor Beni arayıp buluyor Evlenme teklif ediyor Hoş şeyler bunlar Bence bu fırsatı kaçırma kızım İnsanın karşısına böyle fırsatlar bir kere çıkar hayatta. Bunu kalbinle hissedersin hissedersin? Ah, babam beni istediğinde aynı şey hissetmiştim ben. Hiç düşünmeden evet dedim. Bak, 32 yıl oldu biz evleneli. Bu 32 yılın her dakikasında verdiğim kararın doğru olduğunu hissettim. Biliyorum anne. Sizinki az bulunur güzellikte bir evlilik. Keşke herkes sizin kadar şanslı olabilse em, Kafama takılan başka şeyler de var Nedir onlar kızım Metin'in bulduğu iş İzmir'deymiş e, Evlendiğimiz takdirde Kısa sürede oraya gitmemiz gerekiyormuş Babamla seni böyle birdenbire Yalnız bırakmak istemiyorum Aman delinin ki. zoruna bak Nasıl olsa bir gün evlenip gideceksin Bunu değiştiremeyiz ki Hem biz kendimizi çoktan hazırladık bunu ...uzakta da olsan senin mutlu olman... ...bizim de mutlu olmamız demektir. Unutma bunu. Biliyorum anneciğim. O halde babana verebilir miyim bu mutlu haberi? Aa, bu kadar acele etme. Anne. Ee, bak, önce ben Metin'le bir daha konuşayım yarın. Ondan sonra kendim anlatırım. Hı? Peki kızım, peki. Söz. Sen gelinceye kadar ağzımı sıkı tutacağım, Hı -hı. tamam mı? <gülüyor> Tabii becerebilirsin. Ay ne kadar sevindiğimi bilemezsin. Ne dersin? Bu güzel haberin üzerine birer kahve daha içelim mi? Aa ama bu sefer ben pişireceğim kahveleri. Nasıl istersen. Ama baban kuş kullanacak şimdi bu üst üste kahve pişirmelerimizde. Ah olsun. Biz de senin kahveni bitirmeye karar verdik deriz. Ay kessedim. Ah canım benim. Seni böyle yeniden gülerken görmek ne güzel. Oh. Bir anne olarak ne kadar mutluyum anlatamam. Bak. Anladım. Anlaştık ama. Tamam. Babama bir şey söylemek yok şimdilik. Tamam? Mı? Tamam. Tamam. <gülüyor> Yalnız Yaşar Efendi'ye bu işin olmayacağını söylemesini Hı. isterim Hepsi o kadar tamam mı? E, i̇şte böyle Yaşar Efendi Kısacası bu iş olmuyor Kusura bakmasın artık Kusur da ne demek Hamit Bey bu işler zorlu olmaz Hem bir kızı bin kişi ister Bir kişi alır Hem Bizim de alacağımız bir kız vardır elbet bir yerlerde Üzülme sen üzülme Üzülme demesi kolay Yaşar Efendi <gülüyor> Baba yürü bu Üzülmemek elde değil Sen yabancımız sayılmazsın Neredeyse 25 yıldır ailece tanışırız Tanırız birbirimizi Serpil'in durumu çok düşündürüyor beni Oysa küçükken Neşe dolu bir kızdı Son yıllarda birdenbire değişti neden? Evet. Tıp fakültesi sınavlarını kazanamayınca hayata küstü O eski neşesinden eser kalmadı Takma kafanı Hamit Bey takma her şey düzelir zamanla Takma kafanı demesi kolay Evlat bu geçilmiyor Hem bu yaştan sonra çocuklarımızdan başka ne düşüncemiz olabilir ki bizim eh, Orası öyle tabi Sahi Senin büyük oğlan hala Mersin'de mi? Evet Geçen yaz tayine çıktığından beri Erkan'dan yana bir derdim yok çok şükür Hı. Kendi düzenini kurdu Evlendi <gülüyor> Bir torun bile verdi bizlere <gülüyor> Ne mutlu sana ne mutlu sana Darısı bizim çocukların başına Ya en küçüğü neydi o, o. Ha, ha, Hakan. Hakan Hakan ne yapıyor Hakan Orta sonda bu yıl biliyorsun Sınıfının en çalışkanı <gülüyor> Onun üniversiteye gidip mühendis olmasını istiyorum e Bu yüzden seni liseye başlayınca dershaneye yazdıracağım Hadi bakalım hayırlısı Tabii hayırlısı ama Biraz daha çalışmak gerekiyor Hem bu devirde biraz çok çalışmak gerekiyor bana kalırsa Sırf Hakan'ın tahsil hayatı için satıyorum ben bu piyango biletlerini yaz demiyorum kış demiyorum yağmur çamur demiyorum sokak sokak dolaşıyorum 3 5 bilet satabilmek için gene de kendini yormamaya bak Ahmet Bey biz ihtiyarladık artık eskisi gibi genç değiliz üstelik hatırladığım kadarıyla senin kalbinde var ya <gülüyor> önemli değil o İki yıl önce şöyle bir yoklamıştı o kadar yo yo yo olsun olsun bu yaşta ihmale gelmez kalp adı üstünde. Seyyar satıcılık senin ki. Piyango bileti de satsan akşama kadar sokak sokak gezmek zorundasın. Ben halimden memnunum Yaşar Efendi. Öteki emekli arkadaşlar gibi akşama kadar kahve köşelerinde oturamıyorum da. E, hem böyle bir işe yarıyorum. Hakan tahsil hayatında sıkıntı çekmesin diye çalışıyorum. Vallahi. Sen bilirsin artık. Şunca yıllık komşuyuz. Bu işimiz olmasa da iyiliğinizdir isterim senin. Sağ ol, sağ ol ya eh, bana müsaade, ben kalkayım artık. Bu çekilişten çok bilet kaldı elimde. Akşama kadar tüketmem gerek. Bir çayımı daha içiyor? Sağ ol, sağ ol. Başka zaman. Başka Aa, unutmadan, unutmadan. Ayrancı'daki süpermarketi cumartesi günü açıyorum. Açılışa beklerim bak. Gelirim Yaşar Efendi, gelirim. Hadi hoşça kal. Güle güle Ahmet Bey, güle güle. Annen haklı tabii Serpil. Nasıl olsa bir gün ayrılacaksın evinden. Ama annem babam çok yaşlandı Nermin abla. Kardeşim Hakan ise daha çok küçük. Bana kalırsa sen bahane arıyorsun kızım Bir doktor olamadım diye tutturuyorsun Bir evden ayrılacağım diye üzülüyorsun Bunlar o kadar önemli değil Önemli olmaz olur mu Nermin abla Herkesin hayatında zorluklar vardır Hepimiz bir şeylerle boğuştuk zamanında Hala da boğuşuyoruz ya Mesela bak bize Biz Orhan'la evlendiğimizde Orhan'ın bir işi bile yoktu ben dersen ortaokuldan sonra okumamıştım Hiç dışarı çıkmamıştım Hayatı tanımıyordum Ama birbirimizi sevdik Azmettik sabrettik Şimdi mutluyuz çok şükür Bize bak da ders mi hal demek istiyorsun Yok canım Bilirim akıllı kızsındır sen Söylememe gerek yok Alacağın dersi çoktan almışsındır Demem şu ki Bu iyi bir fırsat senin için e, Bu çocuk seni seviyor Sen de onu seviyorsun anladığım kadarıyla Hı hı Üstelik birbirinize de yakışıyorsunuz. Hayır dersen çok şey kaçırırsın bence. Merak etme Nermin abla. Hiçbir şey kaçırmayacağım. Ne demek istiyorsun? Kısacası çoktan evet dedin bile Metin'e. Ne zaman oldu bu? Bugün buraya gelmeden önce. Çoktan vermiştin demek kararını. Evet. Peki... Neden bana dil döktürüyordun iki saattir Eh bu da işin eğlenceli yanı abla <gülüyor> Deli kız Sorarım bunun hesabını senden <gülüyor> Bir dakika Neden fark edemedim ben ha, Boşuna değil Metin seni bırakırken Havalara uçuyordu neredeyse Nasıl buldun Metin abla <gülüyor> Valla ne diyeyim İyi birine benziyor Ağırbaşlı efendi Üstelik Yakışıklı da sayılır Aa, Aşk olsun ne demek yakışıklı da sayılır ha, Peki peki Oldukça yakışıklı <gülüyor> <gülüyor> Serpil Bak canım senin adına çok sevindim İnan Teşekkür bana. ederim <gülüyor> Gerçi bu durumda buradan ayrılmak zorunda kalacağım ya Aa, Neyse Düşündüğün şeye bak Kart atarsın telefon edersin Ayrıca buraya her geldiğinde de mutlaka uğrarsın, anlaştık mı? Elbette uğrarım abla. <gülüyor> Benden bu kadar kolay kurtulacağını sanıyorsan aldanıyorsun. <gülüyor> ee, ben bakarım. Alo? Buyurun. Ee, bir dakika bekler misiniz? Serpil, telefon sana canım. Bana mı? Kimmiş? Ee, annen galiba. Annem mi? Hı hı. Ee, hiç bu saatte işten aramazdı annem beni Ne oldu acaba Hadi bekletme anneni Alo anne Benim tamam dinliyorum Ne Ne zaman oldu anne Nasıl oldu A peki, peki Tamam ben sakinim Tamam sakinim dedim Peki hemen geliyorum anne Hemen geliyorum Ne oldu Serpil Yüzün sapsarı oldu Babam Nermin abla Babam kalp spazmı ah, geçirmiş. Aa, durumu nasılmış peki? İyi dedi annem. Ah, Tehlikeyi atlatmış. Evdeymiş şimdi ben hemen eve gidiyorum. Hadi git git Serpil durma hiç. Ay, i̇nşallah bir şey olmamıştır Allah'ım. Bir an önce eve gitmeliyim. Dur hırkanı mı unuttun? Hayır. Anne ne olur her şeyi anlat bana Yavaş Serpil yavaş kızım Önce sakinleş biraz Anne nasıl sakinleş dersin Babam o benim bilmek istiyorum Anlatıyorum işte kızım anlatıyorum Öğleden sonra hey. Yukarı mahallede piyango bileti satıyormuş Birden sokağın ortasına Yığılıp kaymış Etraftan yetişenler bir taksi atıp Hastaneye kaldırmışlar Allah'tan tam zamanında yetiştirebilmişler. Peki şimdi durumu nasıl anne? Korkulacak bir şey yok kızım. Tehlikeye atlatmış. <gülüyor> Birkaç güne kadar kendini toparlar dedi doktor. İçeride uyuyor şimdi. E nedenini söyledi mi doktor? Tabii ee kızım tabii. Aşırı yorgunluk, stres sebep olmuş. Bu yaşta kendini fazla yormaması gerekiyormuş. Bir de kesinlikle üzülmemiz. <gülüyor> of, zavallı babacığım. Biliyordum benim yüzümden oldu Aa, Saçmalama o nasıl laf öyle Son zamanlarda benim için çok üzüldü Bu yüzden biraz da ben sebep oldum sayılır Kendini haksızlık ediyor Hayır anne Hiç de haksızlık etmiyorum İki yıldır için için üzülüyordu benim durumuma babam Bana belli etmiyordu ama seziyordum böyle olduğunu Kes artık Zaten yeteri kadar üzülüyorum Bir de seninle uğraşmayayım lütfen Özür dilerim anne Özür dilerim Seni üzmek istememiştim inan Anlıyorum kızım anlıyorum kolay değil Senin de sinirlerin yıprandı tabi Ama merak etme Bütün bunlar geçecek İnşallah anne <gülüyor> Telaştan soramadım sen nasılsın İyiyim yavrum iyiyim Babam bunu da atlattı ya çok seviniyorum çok... Erkan abime haber verildi mi peki Telefon ettim o da telaşlandı tabi Korkulacak bir şey yok dedim ama dinlemedi İlk otobüsle buraya geliyormuş Babanla konuşabildin mi Erkan? Konuştuk biraz anne Fazla yormak istemedim babamı Uyuyor şimdi Korkulacak bir şey yok demiştim sana telefonda Buraya kadar gelmene gerek yoktu Olsun anne gözlerimle görmek istedim Gördün işte İçin rahat etti mi artık Etti anne et. iyi gördüm babamı e, Ne konuştunuz peki baba o? Et tuhaf Hep torunumu sordu ya. Ha. Ne hastalığı ne de başka bir şey Sadece torunundan konuşacağım Allah'tan yanımda bir resmi vardı Alper'in Geçen hafta çektirmiştik onu verdim oh. Başucuna ucuna oh canım. Sonra da mutlu bir şekilde uyuyakaldım ay Ben de çok özledim küçük yaramazı hmm. Söz anne bak söz Yıllık iznimde getireceğim torununuzu Üstelik madem bu kadar özlediniz He. Bakarsınız bu yıl Erken kullanırım iznimi ah. <gülüyor> Bir ay burada kalırız Bıkarsınız küçük yaramazı ah, ah, ah, ah. Hiç torundan bakılır mı evladım Torun bir başka seviliyor nedense. Ee, ya karın nasıl Erkan? Ha, i̇yi yani iyi. Çok selam söyledi. Sağ olsun. Geçmiş olsun dileklerini iletmemi iste. Sağ olsun, sağ olsun. Ay bak telaştan sormayı unuttum. Yoldan geldin karnın aç mı ya? Yok yok sağ ol anne sağ ol. Yolda atıştırdım bir şeyler. Ha. Evet. Şimdi biraz da kız kardeşimle konuşayım ha? <gülüyor> ne konuşacağız abi? <gülüyor> Önce seni tebrik etmek istiyorum Yakında evleniyor musun ha? Anne ne zaman anlattın bunları abime? E bu mutlu haberi <gülüyor> abin de duysun istedim kızım Gerçi babanın üzüntüsüyle üst üste geldi Yeterince ilgilenemedik ama Sorun şim... değil anne Babamın sağlığı her şeyden daha önemli benim için Senin mutluluğun da bizim için önemli kızım Evet Serpil Ben kendi adıma çok sevindim bu habere Gerçi buradan uzaktayım ama Hep sizleri düşündüğümden emin olabilirsiniz <gülüyor> Eee söyle bakalım kim bu şanslı çocuk Eee liseden bir arkadaşım hmm. adı Metin Peki ne iş yapıyor bu Metin Bu yıl makine mühendisliğini bitirdi Büyük bir firmada da iş bulmuş hemen ama firma onu İzmir'e gönderiyormuş hmm. Sen de buradan uzaklaşıyorsun demek ha Evet maalesef Ay bunu kendi kendine dert etti deli kız bu yüzden vazgeçiyordu neredeyse Ama anne Aa. Hiç ama anne demeser Serpil Bak annem haklı Konuştum ben annemle Onların tek isteği senin mutlu olma <gülüyor> Bunu biliyorum abi ee, Sorun ne o zaman Hadi, Bırak kendine bahane yaratmayı Hem önümüzdeki yaz yeni lojmana çıkacağım ben Deniz kenarında ağaçlıklar içinde Nefis bir <gülüyor> yer ya. Her yıl birkaç aylığına ne Bizde kalır annem babam ee, Böylece torunlarını daha çok görmüş olurlar he. Geriye bir tek Hakan kalıyor Eh o da üniversiteye başlar yakında Sahi Hakan nerede Özledim keratayı Okulda o şimdi akşama gelir Bu akşam şöyle ailecek bir yemek yiyelim anne Özledim bütün aile bir arada olmayı Yeriz oğlum yeriz En sevdiğiniz yemekleri yaparım size <gülüyor> Hepimizin mi anne Evet hepinizin eh, işin zor o zaman Aa. Niye zor olsun ben yardım ederim anneme yardım Beraber ederim. yaparız Ama önce bana bir kahve yapar mısın anne o güzel kahveleriniz. Ah lafım olur evladım. Şimdi yaparım. Ah ne güzel. Bütün aile bir aradayız yine. Şimdi daha iyisin ya babacığım Ya iyiyim kızım. Bunu da atlattım çok şükür. Eh, eski topraz biz ne de olsa. <gülüyor> Yine de kendine dikkat etmelisin babacım. Öyle eski topraz biz demekle olmaz. Şey benimle konuşmak istemişsin. Evet Serpil, evet kızım. Ee, annen her şeyi anlattı biraz önce. Senin için çok sevindim kızım. Bugünü gördüğüm için de çok mutluyum ayrıca. <gülüyor> Sağ ol baba. Fakat başka şeyler de anlattı annem. Ne gibi? Benim rahatsızlığımdan kendinin sorumlu tutuyormuşsun Ama seni çok üzdüm baba ah, Yalan mı? Saçmalama saçmalama Hem bir daha böyle konuştuğunu duymayayım Her zaman hayırlı bir evlat oldun sen bizim için Evet ama yıllarca doktor olacağım diye şartladım kendimi Olamayınca da aptalca hayata küstüm Hem kendime... Hem de size zehir ettim hayatı Biz senin bunu atlatacağından emindik kızım Bak gördün mü atlattın işte Ama ya sana bir şey olsaydı baba <gülüyor> Ama sapasağlam mi işte Hadi hadi bırak bu saçma düşünceleri Ayrıca biz yalnız kalırız diye merak etme Hakan var ya yanımızda Onu okutmak için yaşayacağız artık Sonra bak şu resme ne güzel bir torunumuz var değil mi Artık senenin bir kısmını da onun yanında geçireceğiz Bundan daha büyük mutluluk olabilir mi bizim için <gülüyor> Tek dileğim annemle senin mutlu olmanız baba Biliyorum kızım sağ ol ha, Ayrıca sana bir haberim daha var Eee sor bakalım nedir diye <gülüyor> Nedir baba Belediyeye başvuracağım Sabit piyango bayiliği için Bundan sonra sokak sokakta dolaşmak yok artık. Oturduğum yerden çayımı içerek satacağım bundan sonra piyango biletlerini. <gülüyor> Çok sevindim baba. Ama hiç vazgeçmiyorsun bu piyango bileti satıcılığından. Ee, vazgeçmem tabii. Hakan için satılıyor o biletler. Ne? Bırak bunları da biraz da şu müstakbel damadımızı anlat. Liseden tanışıyormuşsunuz öyle mi? Evet baba. Lisedeyken bize ders çalışmaya gelirdi yani. Ders çalışmaya diye gelip biricik kızıma göz koymuştu. aman baba. <gülüyor> şaka şaka şaka. Hatırlıyorum tabii. Sessiz, efendi bir çocuktu. Ne diyeyim kızım? Mutlu olursunuz inşallah. Sağ ol baba. Baba kızın konuşmasını bölüyorum ama. Metin geldi Serpil Aa. İyi damat lafının üzerine gelirmiş İçeri gönder muazzez Ben de görmek istiyorum Müstakbel damadımızı Ne olur buraya gelsin anne Peki kızım peki Gel oğlum gel içeri gel Gel şöyle Aa, i̇yi günler. Hoş geldin Metin. Hoş geldin evladım. Yaklaş yaklaş gel, gel. Geç geç olur, geç şöyle. Ee, geçmiş olsun efendim. Serpil anlattı bana durumunuzu. Sağ ol evladım. Ee, şimdi nasılsınız? Aa iyiyim iyiyim. <gülüyor> evet. Gerçekten iyi görünüyorsunuz. <gülüyor> Eski toprağız biz ne de olsa kolay kolay yıkılmıyoruz. <gülüyor> Anlaşmıştık Ahmet Bey hani böyle konuşmak yoktu. Yalan ha? mı hanım? Ah. Sapasağlam ayak düğüm yine Maşallah. Demek ki biricik kızımın Mutluluğunu görmeden ölmek Yazılı değilmiş kadirim de <gülüyor> ee, Söyle bakalım Metin be evladım Düğünü ne zaman düşünüyorsunuz? Ee, yarın İzmir'e gitmek zorundayım efendim. Pazartesi fabrikada işe başlamam gerekiyor. Ha, bu arada işin de hayırlı olsun evladım. <gülüyor> Teşekkür ederim efendim. Ee, orada bir ev tutup düzenimi kurduktan sonra... ...izin alıp geri gelmek istiyorum. Sizce de uygunsa o zaman yaparız düğünü. Ee, en bir iki ay sürer yani. Evet sanırım sürer. Bizce de uygundur evladım. Bu arada biz de hazırlıklarımızı yaparız. Aa tabi bu arada gitmeden aileler arasında bir nişan yaparız değil mi? evet tabi iyi olur. Yani geri neyse yaparız evladım. Yaparız hayırlısı ile bey. E, bu arada sana bir şey söyleyeceğim Metin bey evladım. E, dinliyorum efendim. Serpil bizim biricik kızımızdır. Gerçi iki tane de oğlumuz var ama. Tek kızımız Serpil Hı -hı. Onun yeri ayrıdır bizde Kızıma çok iyi bak Külahları değişir sonra <gülüyor> Aman <gülüyor> Ahmet bey çocuğun gözünü korkutma şimdiden Karışma sen muazzes Babalık görevimi yapıyorum ben <gülüyor> Bundan hiç şüpheniz olmasın efendim Serpil'e çok iyi bakacağımdan emin olabilirsiniz Şaka bir yana <gülüyor> Beni çok mutlu ettiniz çocuklar İnşallah sizde çok mutlu olursunuz Sağol babacım Ve sıkıdır seni daha da mutlu edecek bir haberim var şimdi Nedir o kızım? Karar verdim bu yıl yeniden gireceğim üniversite sınavlarına ah, ah. Tıbbı kazanıp doktor olacağım Ah kızım Serpilim <gülüyor> Yeniden mi başlıyoruz her şeye? Aa, hayır baba kazanamazsam dünyam yıkılmayacak bu kez Ama içimde kuvvetli bir his var Baksana son bir hafta içinde istediğim her şey gerçekleşti Eminim doktor olma isteğim de gerçekleşecek Hissediyorum bunu <gülüyor> Yıllar sonra Abdürrahim Sabancıların yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.